Hadi Karagözüm. Yap programımızın açılışını. Ne olur Hacivat'ım yapayım. Elver <gülüyor> zaman içinde, kalkır saman içinde. Olmaz efendim, olmaz. Çok klasik sözler. Tamam. Bunlar eskide kaldı. Tabii. Artık Karagöz'le Hacivat insanlara yeni şeyler söylemeli.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 Dostumdan bir kez daha merhaba. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Merhaba. Ah benim iki gözüm. Kara gözüm. Ha, Hacıvat bizi yağlamaya başladı. Kesin bir şey isteyecek. Ne isteyeyim efendim? İstediğim canının sağlığı. Ee, bir de şey isteyecektim kara gözüm. Ha, demedin mi? Ne isteyeceksin? Efendim cep telefonunu isteyecektim. Acilem bizim kayınçoyu aramam lazım da. ...benim telefonumun şarjı bitti. İnşallah tez zaman da senin de şarjın biter. Ne dedin Karagöy'e? <gülüyor> telefonu hemen vereyim diyorum acaba. <gülüyor> Ama bak sen şu testte telefonu unutmuşum. Unuttun mu? Nerede unuttun ee, birader? Şeyde unuttum daha, berberde. Berberde mi? Ee, gidip alalım o zaman. Ee, alamayız. Niye? Ee, şimdi berberi nereden bulacağız? Dükkanında. Ee, bu berberin dükkanı yok. Fenli berber bu. Bir mekana bağımlı olmadan yapıyor tıraşını hiç böyle seyyar bir berber görmemiştim birader. Ben de görmemiştim ama oluyormuş demek ki. Yani şimdi sen cep telefonunu seyyar berberde mi unuttun? He, unuttum hacı O da senin gibi telefonu istedi benden. Hanımı arayayım dedi. Aradı, geri vermedi telefonu onda gitti. Neyse sağlık olsun Karagöz. Ben artık programdan sonra bir şekilde hallederim. Neyse, neyse. Umarım bugünkü konumuza hazırlık yaptın. Ya Hacı Bat, ben hazırlık falan yapmadım. Sen bana her programdan sonra, bak yarınki konumuz şu, hazırlan gel diyorsun. Evet, fena mı diyorum efendim? Fena etmiyorsun da, kendimi ödevine hazırlanan ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum. Hem ben öyle hazırlık falan yapmam, aklıma geldiği gibi dua açlama konuşurum. ...kırk yıllık Karagöz'ün huyunu mu değiştireceksin birader? Bilmez misin? Öküz altında buzağı aranmaz. Yok o değildir, lan değil lan. <gülüyor> Can çıkmadan huyu çıkmaz. Ama Karagöz'üm doğaçlama konuşurum diyorsun. Konuşamıyorsun. Konumuzu doğaçlamayla başlayıp saçmalamayla bitiriyorsun ama. Abartıyorsun. Her zamanki gibi abartıyorsun acıman. Ver konumuzu cümleleri ardı ardına tespit tanesi gibi dizeyim sana. İyi. Veriyorum konumuzu. Efendim konumuz, ülkemizdeki yeşil alanların durumu. Ye, ye, yeşil alanların durumu. Evet. Ye, ye, ye, ye, yeşil alanlar, yeşil alanlar yeşildir. Açık yeşil alanlar da vardır. Koyu yeşil alanlar daha bir koyu olur. Fıstık yeşil alanlar bu sene bayağı bir moda. Ee, yeşil yeşil, yeşil, ye, ye, ye, yeşil ya sen dedin çok kazık sordun birader. Ya, gördün mü birader? Dur dur dur. Hemen pes edip seni sevindirmeyeceğim. Devam ediyorum. Ye, ye, yeşil alan, yeşil alan önemlidir. Yeşil alanlar, peşil alan çok makbuldür. Alanlar ikiye ayrılır. Yeşil alanlar, kamusal alanlar. Yeşil alan bellidir de... ...kamusal alan neresidir belli değildir. Ee, bir, de, bir de kapsama alanı vardır. Kapsama alanı ye yeşildir. Yeşil diye bir mafya vardır. Ona yeşil mafya denir. Yeşil mafya yeşil alanda yetişir. Ee, futbol sahası yeşildir. Yeşil bir alandır. Yeşil tamam tamam tamam. Yeşil... Dur Karagöz'üm dur. Paralama kendini. Bu bahsettiklerinin konumuzla... Yeşil alanlarla hiçbir alakası yok. Ben ülkemizdeki yeşil alanın azlığından konuşalım. Mevcut yeşil alanlarımızı nasıl koruruz? Nasıl çoğaltırızı konuşalım istedim. Ee, nasıl koruyacağız? Tabii ki ağaçları kesmeyerek. Heh, güzel. Kesmeyeceğiz. Bak kaç dönüm arazideki ağaçlar kesiliyor. Yerlerine golf sahası yapılıyor. Şehirler beton yiyor artık. Böyle gidersek... Gelecek nesiller çiçekleri bile müzede görecekler Karagöz'üm. Ya ya doğru diyorsun hacıvatım. Telefon çalıyor senden mi çıkıyor yoksa o ses? <gülüyor> Midem gurulduyor onun gürültüsüdürsün. Maşallah senin mide guruldusu da pek bir hoş ses çıkarıyor. <gülüyor> Bakın yine guruldadı gurul gurul çalıyor. ...hani açlıktan karnım zil çalıyor derler ya o hesap işte. Neyse yeşil Allah'a sen telefonu berberde unutmadın. Bana vermemek için unuttum diye yalan söyledin değil mi? Aşk olsun birader aşk olsun. Bir telefonu benden esirgiyorsun da. <gülüyor> Yok Hacı <acıyım. gülüyor> Esirgediğimden falan değil canım kardeşim. <gülüyor> ben de cep telefonunu başkasına verememe hastalığı var. O nasıl bir hastalık? İlk defa duydum yahu. Ya, ya var böyle bir hastalık. Connected People Femoni Hastalığı da denir. Milyon abonede bir görülür. Hiç inandırıcı gelmedi bana ya. Neyse. Ya ya neyse neyse. Konumuz da arada kaynadı gitti. Umarız yeşil alanlarımıza gereken ehemmiyeti gösteririz. Tema Vakfının dediği gibi Türkiye çöl olmasın. Evet, Tema Vakfının dediği gibi Türkiye çöl olmasın. Sahra da çöl olmasın. Sahra zaten çöl kara Tema be. Üzüldüm şimdi. Bari sahrayı kurtaramadık. Ülkemizi kurtaralım. İnşallah efendim. İnşallah. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola. <gülüyor> Ay meret telefon. Bana bak diye nasıl da iştahlı iştahlı çalıyor. Bu telefonlar da bazen ilgi alaka istiyor birader. Çaldığında açıp bakmak gerekiyor. Bunları arada bir bakacaksın. Şarjını, konturun hiç eksik etmeyeceksin. Yoksa küsüyorlar. <gülüyor>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 Farisiyelere söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız. <gülüyor> <Ar> <gülüyor>